öyle yarım varken gelebilirsiniz ya. Yani. Doldurun inşallah. Selamünaleyküm. selam gel lan. Tamammış. Al bir saniye. Şimdi şöyle koyalım. Abi benim yanıma gelsin birileri. Şurayı da doldurun. Seninle bir Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Rabbil Alemin Ve salatu ve على ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ve mansar ala nehcihi Ve man ittaba'ahu bi ihsanin ila yawmildin Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri Vahli luqtata min lisani yafqahu qavli Allahumma allimna ma yenfa'na vanfana bima allamtana Ve zidna ilman bir ya rahimin Ama بعد Berbahari'nin Şerhü's-Sünnet'inden kaldığımız yerden inşallahü teala 86. maddeden devam edeceğiz. Edeceğiz Allah nasip ederse inşallah. Geçen haftanın ufak bir özetini yaparsak ne demiştik genel hatlarıyla? Allah azze ve Celle de şeyin Musa Aleyhisselam'ın konuşmasından ve gene dinde cidalin yasaklanmış olmasından aynı şekilde Allah'ın mahlukatına yani cinlere ve insanlara cehennem, cehennemde azap edeceğinden e, Cehmiye'nin inkar ettiği gibi Ateşin yanında falan olmadığından bahsettik Aynı şekilde namaz vakitlerinden Namazların kaç vakit olduğundan bahsettik Bu hafta inşallah 86. esasla Ehl-i Sünnetin asıllarından 86. esasla devam ediyoruz Ve zekatu minezzehebi vel Altından ve gümüşten zekat ve ve hurma ve taneler Hübub dediği buğday arpa buna benzer şeyler yani ve devat gene hayvanlar büyükbaş ve küçükbaş develer bunlar zekat malları alamakale resulullah sallallahu aleyhi ve peygamberin söylediği söz üzere taksim edilir fe in kassamaha fe insan onu ne yapabilir bu zekatı taksim edebilir parçalara ayırabilir, caizdir. fe in imam <a'tâhel> imem <fecaizun> imama verilse caizdir. Şimdi bunda birçok mesele var inşallah açmamız gereken. Zekat denen şey, maldaki Allah'ın hakkını ne yapmaktır? Allah'ın hakkını eda etmektir. Şimdi İslam tarihinde ortaya çıkan bir mesele var. O da zekat vermeyenlerin savaş meselesidir ki kimin zamanında gerçekleşti? Ebubekir radıyallahu anhu'nun döneminde. Peki zekat vermeyenler ne diye vermediler? Üç taifeydiler. Herkes zannediyor ki Ebu savaştığı radıyallahu anhu zekat vermeyenler bir taife hepsi aynı düşünüyorlar. Hayır. Üç taifeler. Birinci taife müseylemetül kezzab peygamberdir. Nebidir. Nasıl ki Musa ile Harun Aynı dönemde peygamberdiler. Muhammed gene peygamberdir aleyhisselatü vesselam. Muhseylem'e de nebidir dediler. İkinci grup dediler ki peygamber olsaydı ölmezdi İslam'ı terk ettiler, mürtet oldular. Üçüncü grup da bir ayeti tevil ederekten dediler ki zekat bizden kalkmıştı peygamber ölünce. O da hangi ayet? Kuzmin min evvalihim sadaka ayeti. Mallarından sadaka ayetini tevil ettiler. Dediler ki, Hud emir peygambere aleyhissalatu vesselam. Peygamber sultan vefat edince bizden de dolayısıyla zekat kalkmıştır dediler ve e, biz zekat vermiyoruz dediler. Abu Bekir anhu da ne yaptı onlarla savaştı bu üç taifeyle bunların üçü bisap olmuşlardı Müslümanlara karşı Medine'nin önlerine kadar gelmişlerdi ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı gruplar olarak tam Medine'nin önüne kadar gelmişlerdi. Eee Ebubekir radıyallahu anh, İslam ordusunu hazırladı ve bunlarla ne yaptı? Zekat vermeyenlerle savaştı. Ve onlardan bir grup tövbe etmeye geldikleri zaman Ebubekir radıyallahu anhu dedi ki: Bazı şartlarla tövbenizi kabul ederim. Yani tövbenizi kabul ederim derken yani bunu çünkü bazı insanlar getirilir kadıya şirk işlemiştir, küfür işlemiştir. Kadı Bakar o insanların haline şartlar tahakkuk ettiyse ya hükmü tatbik eder ya da adamı tövbeye çağırır. Adam da tövbe ettiğini beyan ederse ne yapar? Onu bırakır değil mi? E şimdi bir adam bir küfürden tövbe ettiğini söyleyip hala o küfrü işliyorsa da tövbe denir mi? Denmez. O zaman bu tövbe kabul edilmez. Bu manada Ebu Bekir Radyallahu dedi ki ben sizden bazı şartlarla tövbeyi kabul ederim. Dediler nedir? Dedi ki bir şehadet edeceksiniz ki sizin ölüleriniz cehennemdedir. Bizimkiler cennettedir. İki... Bizden öldürdükleriniz için para ödeyeceksiniz ki diye. Biz sizden öldürdüklerimiz için fidye öde ödemeyeceğiz ve üç zekatı da vereceksiniz. Bunları kabul ediyorsanız dedi. Ben sizinle savaşı keseceğim yoksa gene hepinizi öldüreceğim dedi. Onlar da kabul ettiler. Dediler ki şahadet ederiz ki bizim ölülerimiz cehennemde, sizinkiler cennette. Biz de öldürdüklerimiz için fidye ödeyeceğiz. Aynı şekilde zekatı da edeceğiz. Bu neyi gösteriyor? Abdurrahman onları tekfir etti. Çünkü sizin örneğiniz cehennemde, bizimkiler cennette demesinin sebebi bu. Orada bir taife var. Hani dedik ya, Huzmünenvalim sadaka ayetini tevil ederekten zekatı vermeyenler. Bunların hükmü ise İmam Nevevi'nin, Müslim'in şerhinde, iman babında zikrettiği gibi. İmam Nevevi, Müslim'in şerhinde, iman babında bu zekat vermeyenlerle, savaşla alakalı hadisleri zikrettikten sonra diyor ki, Onlar o gün bu ayeti tevil ederek zekatı vermediler. O bir grup. Bunlar diyor kafir olmadılar bazı sebeplerden dolayı. Bir Şeriat yeni gelmişti. Çünkü Kur'an ne zaman toplatıldı? Osman'ın hilafetinde basıldı değil mi? O da valilere birer tane. O bu şimdiki gibi böyle 1 milyona satılmıyor yani. Sadece valilerde var böyle. İnsanlar sadece bilenlere gidip sorup öğrenebiliyorlar. Osman Radıyallahu an döneminde toplatılmış bir Kur'an vardı ve şeriat yeni gelmişti. İki Şeriatın ahkamı birbiriyle nesk oluyordu, doğru mu? Hı hı. Allah diyor ki ayetle va mernasak min ayeti, bunun sehne etibxirim minha Biz hiçbir ayetin nesketmiyelim ki daha hayırlısını veya mislini getiririz diyor Allah Azze ve Celle. Allah neskten bahsediyor. Mesela önce dedi ki Allah içkiliyken namaza yaklaşmayın, doğru mu? Sonra Allah ne yaptı bunu? Nesketti. Neyle nesketti? Artık hiçbir şekilde ne yapmayacaksınız. İçki size haram kılınmıştır Ayetiyle Allah ne yaptı Önceki ayeti ne etti Önceki ayete göre namazın dışında içki içebilirdi bir insan Haram kılınmamıştı ki içkinin haram kılınma dönemi Medine'dir. Medine dönemindedir Ömer radıyallahu anh içki ayeti indiğinde diyor Medine sokakları şarap akıyor ne diyor. Yani kesmişler Ve o şarapları sokağa akıtmışlar Şöyle bir Yahudi mantığı izlememişler Bugün bazılarında olduğu gibi Aman içmiyor, satalım bari en azından bunlar ziyan olmasın. Yani bir sigara içmiyor, işte bu kadar sigara var, onlar işte satalım da parasını alalım. Öyle bir mantık olmaz. Veya başka şey. Ne olursa olsun. Yani bize haram olan bir şeyin satışı nedir? Aynı şekilde oradan kazanılan para da haramdır. Bunun aksini yapmak Yahudi mantığıdır. Bir tane Yahudinin, bugün şu an Pendik'te şey var, Yahudilerin mezbahanesi var. Ee, İsrail'den Hahamlar geliyor orada kesim yapıyorlar Çünkü Yahudiler kendilerinin Kestiğinden başkasını yemezler Biz nasıl bizim gibi itikat eden insanların e, kestiğini yiyorsak Sadece Yahudiler orada bir Hayvanda bir yağ çıkıyor Hayvanda bir yağ çıkıyor O yağdan dolayı hayvana atıyorlar Leş hükmü verip atıyorlar Kendileri bile kestiler. içinden bazı hayvanlar Bir yağ çıkıyormuş ben şimdi cinsini unuttum Orada bir Müslüman var, ehli Kitab'ın kestiği bize helal olduğu için Müslümanlardan bazıları oradan alıyorlar. Onlar dinlerine bağlı Yahudiler. Oradan diyor ki ver bu et bize haram değil yani biz bu eti yeriz diyor olmaz. Bana haram olan bir şey ben sana vermem diyor. Yani bu Yahudinin dinine gösterdiği hassasiyetin mislinin Müslüman'da olması lazım. O yüzden satışa haram olan bir şeyin e, kesinlikle oradan kazanılan ticareti bilinçli bir Müslümanın ne kendi karnına ne de çoluğunun çocuğunun karnına oğlakmayı doldurmaması lazım. Ne dedik? Bu sebeplerden dolayı İmam Nebevi'nin zikrettiği şeriatın birbirine nesk olması yeni gelmesi vesaire gibi nedenlerden dolayı o, o gün o tevili yapıp da zekatı vermeyenler kafir olmadılar diyor. Peki diyor bugün İmam Nebevi kendisi soruyor. Bugün biri çıkıp bu ayeti tevil etse ve dese ki zekat bize vacip değildir. Müslümanların icmasıyla kafirle biliyor Neden? Çünkü artık o önceki sebepler Kalkmış Artık her tarafta ilmi kitaplar basılmış Her tarafta Kur'an var Zekatın vacipliğiyle ilgili naslar ortada Avam alim herkes biliyor Bu vacibin Cehaleti noktasında kimsenin ne yok Özrü asla yok O yüzden zekat böyle bir mesele ki Ümmet arasında ilk savaşın patladığı meselelerden Bir tanesi Allah'ın Hakkıdır ne yapar Müslüman bunu? İmama taksim eder. İslam devletindeki verginin adıdır zekat. Bugün vergi koymuşlar ya. Vergi demiş yani buna Türkler. Başkaları başka bir şeyler demişler. Ama devletin halktan aldığı bu paranın adı İslam devletinde zekat. Senede bir kez emir, halife zekat memurlarını gönderir ve Müslümanlardan zekatlarını alırlar. O hesabı da memurlar yapar. Müslümanın kendisi değil. ...onlar hesabı yaparlar... ...artık ne kadar düşerse... ...ona göre bunları peygamber belirtmiş... ...şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var... ...ala mea kale Resulullah dedi... ...peygamberin söylediği şekilde... ...şimdi siz gidin ve alcilere... ...muteziyle kafalı... E, ...insanlara... ...hadis inkarcısı olanlara... ...diyin ki bize bir zekattan... şey pardon, ...kuran'dan zekatın bir taksimatını gösterin... ...bir gösterin bize bakalım yani... ...nasıl taksim ediliyor... Kur'an'da hiçbir nas gösteremezler bize. Sadece Allah diyor ki ita-i zeka. Zekatı verir. O zaman herkes kafasına versin. Sen bir milyar var, sen iki milyar, sen beş milyar. Öyle bir şey yok. Allah azza ve Celle Resulü için وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا O peygamber hevasından konuşmaz. Konuştuğu her şey nedir? kendisidir diyor. O yüzden sünneti aradan çıkartıp da biz Kur'an'dan alırız diyen adamlar sadece kendini kandıran insanlardır. Meacinin bir tanesiyle tartıştık, biraz konuştuk. Ondan sonra kalkıldı, namaz kılındı, oturuldu. Ee, sorular soruluyordu o mecliste bana. Kendisi bana zekatını soruyor. Ben dedim ki sen zekatını Kur'an'a bak. bak, söyle yani. Bana niye soruyorsun? Ben sana sünnetten söyleyeceğim. Ben sana hadisten söyleyeceğim. Sen hadisleri inkar ediyordun ya. Yani kendi tenakutunu kendisi de gördü. Kendi çelişkisini kendisi de gördü. O yüzden peygambere postacı muamelesi yapanlar iyi bilsinler ki Kıyamet günü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem havzın başından birilerini kovacak. Birilerini kovacak, melekler melekler kovacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek bunlar benim ümmetim niye kovuyorsunuz? Onlar diyecekler senden sonra olmadık işler yaptılar diyecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlar uzak olsun diye lanet edecek onları öğrendikten sonra. İşte bu adamlar öyle adamlar. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini havzının başından kovacak. Zaten onlar sünnete inanmadıkları için havzı da inkar ediyorlar. Hadisleri inkar ettiklerinden dolayı. O yüzden zekatın tafsilatı nerede beyan edilmiş? Sünnette beyan edilmiş. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altından, gümüşten, aynı şekilde küçük baş ve büyük baş hayvanı olandan, devesi olandan ki bu mesele çok tafsilatlı, konumuz değil. Yani bundan her biri birer der. İşte koyunun yaşı şu kadar olursa zekatı bu kadar oluyor, deve bu kadarsa bu kadar oluyor, sayısı arttıkça ondan verilecek zekatın adedi değişiyor. Yani ne 40 dakikaya yeter ne 40 güne yeter. Müslümanın ne yapması lazım? Bu babı tafsilatlı bir şekilde öğrenmesi lazım. Burada önemli bir nokta var. Günümüz gibi bir dönemde. Yani günümüzden kastım ne? İslam devletinin olmadığı, Müslümanların bir halifesinin olmadığı bir dönemde. işte insanların e, küfür devletlerinde, kafir toplumlarda yaşadığı bir dönemde. Zekatı nereye verecek Müslüman? Bugünler zayıflık günleri. Gücün az olduğu günler. Bugünlerde ben kafama göre işte benim bir akraba var. e ee işte duldur. İşte bu yetimdir. Bu açtır. Falan götürdüm ona verdim. Öyle bir saçmalık olmaz. Burada İslami çalışma tevhidi çalışma her şeyin önündedir. İnsan içinde bulunduğu Müslüman emire götürür zekatını taksim eder. O da Allah yolunda onları infak eder. Gitmesi gereken yere. İbn-i Teymi ye Rahimeullah bir soru soruluyor. Diyorlar ki eğer malı Fakirlere versek mücahitler ölecek, mücahitlere versek fakirler. Bakın bu fakirler Müslüman, bugünküler gibi müşrik değil. Hani o bizim etrafımızdakiler müşrikler, fakirler ama müşrikler. Ee, geliyorlar soru var İbn Teymiye. Mücahitlere versek fakirler ölecek, fakirlere versek mücahitler ölecek diyor ki verin mücahitlere fakirler ölsün diyor. Bak Müslüman fakirler için. Çünkü mücahitlere gitmesi Allah'ın dinin ikame edilmesi demek. Cihadın devamı Allah'ın dininin ikame edilmesi demek ama fakir müslüman sonuçta ölse de açlıktan şehit olur. Derecesi vardır diyor. O yüzden bugün zaten az olan gücümüzü böyle saçma sapan yerlere saçmaktansa sünnette var olan şey nedir? Müslüman emire götürülür, müslüman imama, müslüman imam her sene zekatlarını yapar, alır. O yüzden bundan bahsetti İmam Berbehari. 87. esas va'lem <gülüyor> İbilk, an a ölel İslam şahadeti an la ilahil la Allah ve an Muhammede abdhu ve Rasul. İbilk İslam nedir? La ilahil la Allah Muhammede şahadetidir. Çok güzel. 87. madde bu. Günümüzün irce ahlinin, cehmiye ahlinin istidler dilip delil aldıkları hadisler var. Man kalala ilahilala da kal al cennet. Kim la ilahil la derse cennete girer. Benzeri hadisler Bunların hepsi ne değil Burada irade edilen şey ne değil Sadece lafızla bunu söylemek değil Eğer öyle olsaydı en katı kafirler Şeytan da içinde Derdiler ki La İlahe Allah. Ondan sonra istediklerini yapardılar Peygamber de mi kesiyormuş Evliya da mı kesiyormuş Kessin ne olacak Adam La İlahe İllallah diyor La İlahe İllallah ona dört dörtlü yapışmış Sanki hiç çıkmayacak Böyle bir iman anlayışı ancak aslımızdaki Cahil müşriklerin imanıdır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman bütün müşrikler neyi kastettiğini anlıyordu. delil aleyhi buna delil nedir? Bukhari'nin rivayet ettiği hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına ölüm geldiği vakit yanına giriyor. Diyor ki Kull la ilahe illallah ya ammî Ey amcacım la ilahe illallah de. O sırada Ebu Talib'in yanında var olan Ebu Cehil'le Ümeyye ibn Halef ve benzeri müşriklerin önderleri diyorlar ki Eser gabu am milleti Abdülmuttalib Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlar ne alaka La ilahe illallah demekle Abdülmuttalib'in dininden yüz çevirmek o ki müşrik Ebu Cehil Ümeyye ibn Halef bile bugünkü Müslümanım diyen insanlardan daha iyi bu dini anlamışlar çünkü La ilahe illallah demek neyi gerekli kılar bütün batıllardan beri olmayı bütün batılları La İlahe İllallah'ın dışındaki haricindeki her batılı reddetmeye gerektikler. Öyle mi? İşte bu yüzden Muhammed İbni Abdülvahad İslam dedi ki yazıklar olsun ki Mekke'nin tağutlarının anladığı kadar bu dini anlamadılar La İlahe İllallah diyenler diyor. Bugün. Gerçekten öyle bir gün değil. La İlahe İllallah diyenler La İlahe İllallah gerekliliklerini Ebu Cehil Abdülay Umeyye İbni Halep kadar bile anlamamışlar. Çünkü bunun bir gerektirdikleri şeyler var. Mesela Araplarda bu bir lügat gereğidir. Neden peki hadislerde kimler la ilahe illallah derse e, la ilahe illallah derse cennete girer diyor. Araplarda bazen külli bir şeyden bahsederken bir cüzünü zikredersin. Ondan bir parçayı zikredersin. Ve külli kastedersin. Nasıl? Allah'a iman eden kurtulur. Çok güzel. Yani çok basit bir cümle değil mi? E o zaman iman ettik. Öyle değil kurtulmuş. Devamında ne var? Gereklilikler var, vacipler var O yüzden İslam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şahadetidir. Nedir la ilahe illallah? Allah'tan başka bütün batıl ilahları reddetmektir ki Şeyh Hüseyin Muhammed İbni Abdülrahman La ilahe illallah sendiğinde dört tane şey nef yedilir diyor. Dört tane şey nef yedilir. Bir sahte ilahlar İlahlık iddiasında olan sahte ilahlar. İki tağutlar Allah'tan başka kendisine ibadete çağıran yönetici, Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen hakim, sihirbaz kahir. Üç Allah'tan başka ibadet edilen Rabler, sahte Rabler. Nasıl Rab olmuş? Nasıl ortak olmuş? Mesela sevgide onu Allah'a ortak koşmuşlar. Veya korkuda onu Allah'a ortak koşmuşlar. Bunun gibi. Dördüncüsü de diyor hakkın muhalifine fetva veren alimdir diyor. La ilahe illallah deyince bu dört şeyi nef insanlıyor. Maalesef bugün insanlar bu dört şeyi reddetmemişler. Sadece La İlahe İllallah dillerinde sadece söylüyorlar. Niye? Onların kötü alimleri onlara böyle fetva veriyorlar. Nefis Allah'ın Bukhane'in rivayet ettiği hadiste Allah ilmi toplumların sinelerinden çekip almaz. Allah toplumlardan ilmiyle amil alimleri alır. Sonra cahiller onlara imam olurlar. Onlara gelip sorarlar. Dallu fe aballu. Hem kendileri saparlar. Hem de başkalarını saptırırlar. Öyle bir gündeyiz. Kötü alimler onlara ne diyorlar? La ilahe illallah de. Ondan sonra istiyorsan puta secde. İstiyorsan şeriata savaş aç. İstiyorsan şeriat düşman ol. Adam la ilahe illallah diyor. Ya bu devirde el kesilir mi diyor. La ilahe illallah diyor. Ya bu devirde rejim mi olur diyor. Adam la ilahe illallah diyor. Ondan sonra kendisini Allah'tan başka kanun koyucular belirlemiş. Adam la ilahe illallah diyor. Kabirdeki ölüler istiyor. Bunların bu la ilahe illallah sadece toz. Havaya attıkları bir toz. Onlara kıyamet günü hiçbir fayda vermez. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burası çok önemli. Evet, Muad ibni Ceber anhu'yu Yemen'e gönderdiği zaman ne dedi? Evvela ma tad'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. İlk çağıracağın şey la ilahe illallah şehadetidir dedi. İlk çağıracağın şey bak kardeşim zina yapmaz, zina kötü bir şeydir. Bak kardeşim yalan söyleme, yalan kötü bir şeydir. Bu değil. Evvela ma ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. La ilahe illallah şehadetidir. Peki bugünün kötü davetçileri, bugünün zalimleri ne yaptılar? İlk çağırdıkları şey, infak et, yetimin kafasını ol. Nurcuların bugün insanlara anlattıkları cennet şeyi, bir otobüs bileti. Yani istediğin haltı yiyorsun, her küfrü işliyorsun, bir tane yetimin başını okşadın diye cennete giriyorsun sır kapısında. Veya Süleymancılar'ın anlattığı gibi namaz kıl. Yani bir namaz kıl. Ya ondan sonra ne yaparsan yap. Veya Ösekirler'in anlattığı rabıta yapsın, işte bizim cemaate gelsin de adam namaz kılmış, kılmamış. Zaten namaz terk eden tekfirinde ihtilaf varmış. Böyle bir iman yok yani. Böyle bir davet de yok. Biz neyi örnek alıyoruz kendimize? Peygamberleri, doğru mu? Peygamberler ne dediler? Yusuf suresi 37. ayetten 41. ayete kadar eve gidince açın defalarca okuyun ve defalarca tefekkür edin. İki tane adam geliyor diyor ki Nebi tevilih inna narakemin minel muhsinin İki tane adam hapiste diyor ki biz seni muhsin insanlardan görüyoruz. Bize rüyamızın tevilini haber ver. Bak bize rüyamızın tevilini haber ver. Ne diyor Yusuf aleyhisselam? Sen asılacaksın sen Rabbinle hiç yok öyle bir şey. Diyor ki o bir kenara. Yemek gelmeden ben size bunun haberini verdim. Ama inni serattu millete tammillâh yu'minûne billâhi ve liyevmül Ben Allah'a ve ahiretine iman etmendir kavmin dinini terk ettim. Vetteba'tu millete âbe İbrahim ve İshâka ve Yakub. Babaların İbrahim, İshak ve Yakub'a uydum. Ne alaka rüyayla? Hiç alaka yok. Devam ediyor. Bitmedi. Yani bunlar şimdi çıkı sokakta bağırın. Hükümanlandır. Gelip bir de destek verirler. Pankartta çalırlar. Kim anlıyor ki onu? Halbuki hepsi beş yılda bir ibadet ediyorlar kendileri gibi insanlara kanun koyma hakkı veriyorlar. Devam ediyor Yusuf Aleyhisselam. Keyfiyetini açıklıyor, detayına iniyor. Ma'kana la nushtika billahi min şey, dalika fadu Allahi alena wa alamnati, ولكن أسر الناس لا يعلمون. Bu Allah'ın bize faziletidir. Allah Azza Ve Jalla bizle hiçbir şey ortak koşamayız. Bakın tafsirlat geliyor ama insanlar çoğu bilmezler. İnsanlar çoğu şirk üzerine diler. Devam ediyor. Ya sahibe siz أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقٌ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهِ الْوَاحِدُ Farklı farklı ilahlar mı? Yoksa tek olan kahar olan Allah mı hayırlıdır? Bakın tafsilata. Onları düşünmeye çağırıyor. 550 tane Rab mı? Hayırlı bir tane mi? Bir tane. Allah Azze ve Celle, yerleri ve gökleri yaratan ondan başka ilah yok. Hüküm sadece onun hakkı. Kanun koymak sadece onun hakkı. Soruyoruz 550 tanesi mi hayırlı yoksa vahid kahar olan Allah mı? Devam ediyor Yusuf Aleyhisselam. Ma <mâ> ta'buduna min ba'di ma ta'buduna min dunihi illa asmana sammaytumuha antum ve aba'ukum ma min Sizin ibadet ettikleriniz sizin ve babalarınızın uydurduğu şeylerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Bak her şey burhan üzere, her şey hüccet üzere, her şey delil üzere. Ve devam ediyor. İne <mâ> hukmül illâ lillah. Hüküm Allah'ındır. Emer <mâ> elle ta'budu illâ iyya. Yalnız ona ibadet etmenizi emretti. Zelike <mâ> dinül kain bu dinin aslıdır kayıp bir şey ayakta tutan şey demek dinin aslı budur burada özür yok burada cehalet yok cahilse adam hayırsızdır zaten bu dinin aslıdır insanları çok bilmezler ondan sonra da diyor ki sen kurtulacaksın sen de asılacaksın diyor. şimdi bizim davetimizle Yusuf aleyhisselamın daveti arasındaki farka bak çıkıyoruz Müşrikler toplanmış düğünde adamlara evliliğin faziletini anlatıyor. Bu adamların öyle bir problemi yok ki. Adamlara problemi oldukları noktaları anlatmamız lazım. Rabbani davetçilerse, Allah'a çağıran hak, hak ehli olan insanlarsa, adam kanser olmuş, adama diyoruz ki gripsin yemene içmene dikkat et. Grip adamı Hangi grip adam yemesine içmesine dikkat eder. Adama kansersin kardeşim, yemeni içmene dikkat et desen adam bu sefer uyuduğu kalktığı saate dikkat eder. Bırak yemeği içmeyi, hayatın her şeyini dikkat eder, biliyor ölecek çünkü. O yüzden müşriklere siz şirk üzeresiniz, müşriksiniz bak ebedi cehennemde kalacaksınız demek Rabbani davetçilerin işidir. Ama şeytani davetçilerin işi sadaka vermek güzel bir şeydir. Bizimle bir cami var orayı yaptırıyoruz oraya sadaka verin. Onlar şeytanın davetçileri. Şeytanın bir devleti olsaydı önce paralı imam tutardı... ...kendi devletini meşru göstermek için. Bunlar da o yüzden... ...şeytanın yoluna, şeytanın davetçiliğini yaparak... ...onun hizbine çağırıyorlar. O yüzden bizim insanları ilk davet edeceğimiz yer... ...La İlahe şadet şehadeti olacak. Ve La İlahe da... ...ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a birlemektir. Dua, tevekkül, korku, sevmek... ...kaşyet, hüküm, tehakum, o ...hepsi, ibadetin her çeşidi kime yapılacak... Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Eğer bu tahakkuk ederse Kişi la ilahe demiştir Bitti mi bitmedi Bir de Muhammedun Resulullah kısmı var Orada da işte peygamberi tasdik var Gerek geçmiş Gerek gelecek hakkında verdiği Bütün haberleri tasdik etmektir Doğru mu? Peygamberin getirdiği haber nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ın yalanlayan ne? Kafir olur Peki pe pe peygamber sadece Kur'an'dan mı haber verdi? geçmişteki ve gelecekteki birçok olaydan haber verdi. Allah ona ne yaptı? Gaybın bir kısmını açtı. Doğru mu? Alimul gayb ve la yuzhiru gaybihi ala ahada Allah gaybı bilir. Gaybı kimseye açmaz. İlla mine rusulü men irtada. Ancak Resullerden razı olduklarına Allah Azze ve Celle dilediği kadarını açar. Allah peygamberlere gayb ilmini açar. Peygamberlerin dışında veliymiş, evliyaymış, kime ne kadar Allah'a yakın olursa olsun Allah kimseye gaybın ilmini açmaz Allah ona kerametle ikramda bulunabilir bazı harikul ade şeyler ona nasip edebilir ama Allah ona gaybdan haber vermez gayb sadece peygamberlere açılır ve peygamberin gelecek gayb ve geçmiş gayb hakkında verdiği bütün haberleri tasdik etmek de Muhammedur Resulullah'ın içerisindedir o yüzden Mehdi'nin geleceğini tasdik etmek İsa'nın nuzulunu tasdik etmek Kabir azabını tasdik etmek, şefaati tasdik etmek, peygamberin haber verdiği şeyler. İnsanın cehennemden çıkıp cennete girmesi Müslümanın, günahkar bir Müslümin. Hepsi Muhammedur Resulullah şehadetinin içerisindedir. Bunları tasdik etmeyenler istedikleri kadar Muhammedur Resulullah desinler. Az önceki adamların La İlahe İllallah demesi gibidir bunların Muhammedur Resulullah. Bu imanın hiçbir hakikati yoktur ve İslam bu şehadetten oluşur, müteşekkildir. Evet, 88. Ee, pardon. Evet, 88. esas olarak. وَاَنَّمَا قَالَ اللّٰهُ كَمَا قَالَ وَلَا خُلْفَ لِمَا قَالَ wa huwa مَا قَالَ Allah ne diyorsa o, odur diyor. Onun dediğinin muhalifi yoktur. Onun söylediğinden başkası yoktur. Bu ne demek? Gözümüz görse ki süt beyaz, Allah dese ki o siyah, o siyahtır, o kadar. Gözüne değil, Allah'a inanacaksın. Allah dese bir şey böyle, aklın dese öyle, Allah'ın dediğine inanacaksın, aklının dediğine değil. Allah azze ve celle ayetlerde vaman esdaq min Allahı Allah'tan daha doğru sözlü kimdir diyor. Söylediği daha doğru olan. Vaman esdaq min Allahı hadîsa?" Sözü Allah'tan daha doğru olan kimdir? Tabii ki kimse değil dedi. Allah en doğru sözlü olan. Ve Allah azze ve celle'nin dediğini inkar eden, yalanlayan nedir? Kafirdir. O yüzden alimler kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini koymuştular. İlleti nedir? Allah'ı yalanlamak meselesidir. Mesela Allah diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ تَلْيصُ سَلَاتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ Onlar dediler ki, kafirler dediler ki diyor Allah, Allah üçün üçüncüsüdür. Allah diyor ki kafirler böyle dediler. Bu sözü söyleyen herkes kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Neden? Allah Azze ve Celle'yi yalanladığından dolayı. Çünkü Allah onlara kafir olduğunu, onların kafir olduğunu haber vermiş. Bu noktada Allah'ı, eğer aksini söylersek Allah'ı yalanlamış oluruz ki Allah muhafaza imanımızı kaybeder. Bu ve buna benzer. Allah ve Resulü, bir meselede hükmettikten sonra mümin erkek ve mümin kadını seçme hakkı yoktur diyor Allah Nisa suresinde. Hani İsra suresi, Ahzab suresinde. Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi beyan ettikten sonra hükmünü Hiçbir insanın veya cinliğinin konuşma hakkı yoktur. Orada bize düşen Allah azze ve celle'ye teslim olmaktır. O yüzden bugün la ilahe illallah dedikten sonra ya işte bu devirde bu tamam amel ediyoruz da ya namazla neresi fark kılınmış? Ya işte tamam recm edilsin de ah keşke işte şey olmasaydı. Recm emredilmeseydi. İşte tamam el keselim dertsizim. Keşke e, kesilmeseydi. Alimler icma nakletmişler. Bu sözleri söyleyen de kafirdir. Velev el kesse, velev recm fark etmez. Allah'ın indirdiğine bu eden adam, velev onunla amel etse dahi kafirdir. Ümmet buna icma nakletmişler. Velev amel etse dahi. Evet. 89. esas <Sessizlik> Vel imanu bi şeraya Bütün bütün şer şer şer şeriatın bütün şiarlarına iman etmek. Şiar demek ne demek? İslam'a ait olan her şey. Mesela sakal, mesela kamer, mesela namaz ve benzeri. Yani İslam'a ait olan, İslam dinine ait olan bütün şiarlara iman etmek. Allah'ın emrettiği. Bunun haricinde vacipler, öyle mi? Namaz, oruç, zekat, hac ve benzeri. Sadece bunlarla sınırlı değil. Allah'ın ve Resulünün haber verdiği bütün vaciplere iman etmek bizim üzerimize fark. Bir adam La İlahe illallah dese, Muhammedur Resulullah dese, ondan sonra bunun hakkını yerine getirse, sonra da kalksa bir tane vacibi, bir tane şiarı inkar etse o adam kafir olur. Yani iman engelli koşu yarışına benzer. Üç tane engel geçtin diye yarış bitti manasına gelmez. Ta Finiş çizgisini geçene kadar engeller vardır. Ne zaman Finiş çizgisini geçersen ondan sonra anlarsın, anlarsın ki kazandı. Bir adam bütün şeriatı kabul etmiş, adam her şeyi kabul etmiş, sadece bir furudan olan bir meselede ona hücdet ulaşmış, hücdeti görmesine rağmen bunu inkar etmiş, alimler icmale bunun da kafir olduğunu söylüyorlar. Yani bizim seçme hakkımız yok. Allah'ın dediğine inanacağız, Allah'ın söylediğine itikad edeceğiz, onun haricindekine itikat etmeyeceğiz. İlim Allah katındandır. 90. esas وَعْلَمْ اَنَّ الشِّرَى bey. Ma bey'a fi aswaqi'l-muslimin halal. İbilki diyor, alışveriş ve satış Müslümanların çarşılarında helaldir. Ale hukmil kitabi ve sünne. Kitap ve sünnetin hükmü üzere. Min gayri en yakhuluhu Değiştirme olmadan. Au zulmin. Zulmetme olmadan. Au Ya da hainlik etmeden. Au khilafil-kur'an au khilafil Kur'an'ın ve ilmin hilafına olmadan. Bu da getirdiği 90 madde. Şimdi birinci dedi ki satış ve alışveriş bunlar nedir? Müslümanların çarşılarında helaldir. Müslümanların çarşılarında bütün satışların aslı nedir? Helaldir. Ta ki haramlı ortaya çıkana kadar. Ama kimin çarşısında? Müslümanlar çarşısında. Neden? Devlet zaten faizi satışa izin vermez. Devlet zaten haram satışa izin vermez İslam devletinde. Müslümanların çarşılarında haram satış şekli olamaz. Bir de ikinci boyut var. Bugünkü su Bugün içerisinde yaşadığımız dönem kafirlerin çarşıları. Burada asıl haramlıktır. Taki helalliği bilinene kadar. Her gün bir şey çıkartıyorlar. Her gün. En son bir şey. Zaten dedim ya şeytanın bir devleti olsa önce paralı imam tutardı. Mesela geçenlerde bir hutbe okudular her yerde. Bir defalığına kredi caizdir. Şimdi bir şey caizse niye bir defa? Değil mi? Akıllı adam bunu Sorması lazım. Hani Allah bu dini Akıl sahiplerine indirdiği için onlar da Arkalarındakilerde müşrik akılsızlar Oldukları için bunu edemiyorlar. Yani bir şey caizse bunu bir defalığına Kim has kılıyor? Kim mukayyet kılıyor? Kim sınırlı Kılıyor? Hiç kimse bunu yapamaz Kendileri de biliyorlar Bunun haram olduğunu Ama o haramın fetvasını veriyor. Mesela bankalar işte adını değiştirdiler finans kurumları Ne farkı varsa biri İngilizce, biri Türkçe. Finans kurumları diyorlar ki sen git evi bul ya da arabayı bul. Ben sana, o pa, senin paran yok. Sen onu alamazsın. Ben senin adına o arabayı alayım. Sen bana sonra şu fiyata taksitli ödersin. O da iyilik timsali ya böyle. Hani bankalar, finans kurumlar böyle halkı çok seviyorlar. İyilik yapacaklar. Hepsi araba sahibi olsun, ev sahibi olsun. Bu aldatmacalı satışın bir çeşidi. Eğer sen aldığın arabayı finans kurumu olarak bana aynı fiyata satıyorsan eyvallah baş göz üstüne. Bir de dua ederiz. Allah'ım bunlar hidayet verdi yani. Bize iyilik yapıyorlar. Paramız yok. Bize eşya alıyorlar. Adam alıyor 10 milyara arabayı 15 milyara taksitle sana satıyor. Gücü var ya. Bu aldatmacalı satıştır. Ha diyorlar burada faiz yok. İşte sen biliyorsun rıza var. Falan, geçecekler onu. Bu aldatmacalı satış, bu kandırmacadır. Bu caiz değil. O haricinde bugün benim bilmediğim ki ben ticaretle uğraşmadığım için bilmiyorum. Ticaretle uğraşan sizler daha iyi bilirsiniz. Onlarca yeni yeni satış çeşitleri çıkıyor. Hepsinde asıl haramlıktır ta ki mübahlığı bilinene kadar. Yani bir Müslüman kalkıp kredi artık biliniyor da başka bir yarın mesele çıksa ya bir krediyi alalım sorarız hükmünü nasıl olsa Müslümanların çarşısında asıl helalliktir haramlığına delil gelene kadar diyemez. Burada asıl haramlıktır, ta ki kredinin helalli ispatlarına kadar gider adam sonra kredi caiz midir? Bakar ki faizmiş, ondan sonra terk eder onu, öyle bir satışın içerisine girmez. Bu ve buna benzer. Allah mesela, Allah Azze ve Celle Rabbimiz Subhane ve Teala, kitabında bize bir usul öğretiyor. Allah her zaman bir asıl belirliyor ve o asıldan bir de taksis yapıyor Rabbimiz. Taksis dediğimiz yani istisna. Bazı mukayyet şartlarla beraber... Ee, istisna hükümden Örnek Allah diyor ki mesela İnne ma meyte ve ve ma li Size ölü Kan Domuz eti ve Allah'ın adından başkasına kesilenler Haram kılındı doğru mu? Ölü haram Ama biz balıkları ölü yiyoruz Yani ben hiç canlı kesilen balık görmedim Hepsi bizim masamıza geldiğinde ölüler Kılçığını atıyorsun pişiriyorsun Yiyorsun afiyetle Nereden ihtisas yaptık? Bir tane hadis var. Aleyhisselatu vesselam diyor ki, iki ölü helal kılınmış. Balık ve çekirge. Biz o yüzden bu umumla bu iki şeyi ne yapıyoruz? İhtisas ediyoruz. Çekirge de ölüdür. Balık da ölüdür. Ama ölü eti halam kılınmıştır. Ayetinden bunlar istisnadır. Taksis yapılmıştır. Eğer mealcilerle karşılaşırsanız bunu anlatabilirsiniz sütçet olarak onlara. Çünkü onların hepsi balık yerler. Kur'an hiçbir yerinde balık yemenin cevazını gösteremezler. Çünkü balık ölü. Kur'an'a göre yememeleri lazım. Onlar diyecekler ki size Allah diyor ki denizin, şey denizin denizden çıkanlar helaldir diyor Allah. İşte ayet var. İyi de denizden çıkanlar helaldir derken Allah ölüsü de helaldir demiyor ki. Allah ineği helal kılmışsa ölüsünü de mi helal kılmış? Onu mu çıkartıyorsunuz inek helaldir de? Veya işte size eti yenen tırnaklı hayvanlar helaldir deyince. Aynı bu şekilde onların delili de tutarsızdır. Şimdi bu aynı şey faiz meselesinde var. Allah diyor ki inne ma ehallallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Allah diyor ki Allah size satışı helal kıldı ama faizli satışı haram kıldı. Bak satışı helal kılsaydı faizli satış da sonuçta bir satış çeşididir. Zarar olsun olmasın satış dediği zaman umumdur. Öyle mi? Allah ondan bir şey iktisat yaptı. O da ne? دا, faizli satış. Allah Azze ve Celle faizli satışı yasaklamış çünkü kulların zararı var bunda دَرَرَ درَرَ. hadis açık ne zarar vermek var ne de zarar görmek var o yüzden bir Müslüman kesinlikle bu filden uzak durmak zorunda ki bugünkü bir dönemde çok zor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor kıyamete yakın kıyametin alametidir bu zaten en az faiz diyene faizin tozu bulaşacak diyor. bugün bize bulaştığı gibi biz kendimiz almıyoruz ama yani bir gün geciktir mesela elektrik faturasını. bak görüyorsun nasıl üzerine koyuyorlar 1-2 milyon faizi. İstemesen de koyuluyor mecbur. Adam sana bunu ödettiriyor zorla. Sen istemeye istemeye bir şeyleri yapıyorsun. Sana tozu dahi ne yapıyor? Bulaşıyor. O yüzden bugün her türlü haram satışın yayıldığı şu dönemde asıl nedir? İyice tahkik edip, araştırıp bu satışın haram mı, helal mi olduğunu öğrendikten sonra o satışa girmektir. Onun öncesinde satışa girmek ise kalbinde hastalık olanların işidir. 91. esas Wa'lem iyi bil ki diyor ennahu yenbagi lil abdi an tashabe el abadan ma dunya. Dünyadaki arkadaşına şefkat gösterip işte ona sohbet gösterip ona merhamet edip "A bu işte cennette dir, şöyledir, böyledir" dememesi lazım. Li'ennehu la yedri ala ma yamut Kimse bilemez hangi hal üzere öldü. Çünkü ölüm anı şiddetlidir. وَبِمَا يُخْتَمْ لَهُ Ve ne ile sonlandırdığını ömrünü bilemez. ve مَا يُلْقَ اللّٰهُ ve <وَجَل> Allah'la nasıl bilemez. da bilemez. وَاِنْ kulli كُلِّ min مِنَ الْخَيْرِ İsterse hayırla dair bütün amellerle amel etmiş olsun. Son anını bilmediğimiz için ne yapmayız? Onun ahireti hakkında konuşmayız. Her zahirinden İslam gördüğümüz bir ölü vardır. İslam üzere ölmüştür de bulunuruz Allah'ım ona rahmet et Allah'ım onun günahlarını bağışla Sürdefse onu şey yap e, İskan ettir ehlisinle kesinlikle Hiç kimse hakkında bu adam cennettedir diye şehadet etmemişler Şöyle bir seleften nakil var Eğer diyorlar Birinin cennette olacağına şehadet etseydik Hasan-ı Basri'ye ederdik diyorlar Yani öyle salih biriymiş Hasan-ı Basri Ama onun hakkında dahi ne yapmamışlar Kesinlikle ve kesinlikle konuşmamışlar. Çünkü böyle bir şey asla ve asla ne değil? Caiz değil. Allah Azze ve Celle'nin dininde her kim olursa olsun, adamın cihadı ne kadar çok olursa olsun, ilmi, daveti ne kadar çok olursa olsun, salih ameli ne kadar çok olursa olsun, bunların hiçbirine bakıp da bu adam kesin ebedi cennettedir diye bir şehadette bulunamayız. 92 وَيَنْبَغِي لِلْرَجُلُ الْمُسْرِفِ musrif نَفْسِهِ اَنْ لَا يَقْتَعَ رَجَأَهُ مِنَ Teala indal اِنْدَ ve Nefsi hakkında müsrif olan yani haddi aşan ve günahları çok işleyen birinin ölüm sırasında Allah'ın Allah'tan istemek noktasında ümidini kesmemesi lazım diyor. Ve yuhsinu zannahu billahi tebaraka <gülüyor> Allah'a karşı Allah hüsnü zan yapmalıdır ve yakafu ve günahlarından da korkmalıdır. Fe in rahimahullahu fe bi fadlin Allah rahmet ederse Allah'ın faziletliğidir ve <gülüyor> in azzebahu fe bi zenbi Allah azap ederse de Allah e, günahları sebebiyle azap etmiştir diyor. Şimdi burada şunu anlatıyor. Mü'min iki makam arasındadır. Korku ve ümit. Ancak cahil korkup helak olur. Ancak cahil ümid edip helak olur. Kim bu iki fırka? Biri hariciler, biri mürciyeler. Erce'e ertelemek demek. Mürciye buradan geliyor. İlk zamanlar hariciler çıkıp sahabeyi tekfir ettikleri zaman korkularından dolayı bu küfürdür dediler. Allah'ın küfür demediğine küfür dediler. Oradan Müslümanlar tekfir ettiler korkularından dolayı bir bidata sapıp helak oldular zaten. Bunlar korkuda aşırı gittiler. Buradan da bir tarife çıktı. Şimdi bir şey demeleri lazım. Ya Müslüman diyecekler ya kafir işin içinden çıkamayınca dediler ki biz kimsenin hükmü hakkında konuşmuyoruz. R.C.E. yapıyoruz. Yani Allah havale ediyoruz. Kimse konuşmuyoruz. Bunlar da ümit. Adam küfür işlese dahi aynı şeyi söylediler. Bunlar da ümit ederek aşırı giden ve helak olan ikinci taif oldular. Mümin ise ikisi arasındadır. Hem günahlarından dolayı Allah'tan korkar, hem de Allah'ın rahmetinden ümidi kesmez. Çünkü Allah'ın rahmetinden Yusuf Suresi'nde söylediği gibi kim ümidini keser? Ancak kafirler keserler. Peki kim sürekli Allah'tan temenni eder? Peygamber sallallahu diyor ki aciz. Ölümden sonrası için amel etmez ama Allah'tan da temennilerde bulunur. Bu acizdir diyor. Yani ikisi de helakın eşiğindedir. Mümin ise korku ve ümit arasındadır. Neyden korkar? Allah'ın mekrinden tuzağından korkar. Ne demek mekr? Arapça birinin birine bir insanın bir insana gizli bir şekilde zarar vermesi demek. Peki Allah nasıl insana mekra yapar, tuzak kurar? Allah Azze ve Celle kendi elleriyle kazandığından dolayı, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı insanlara bazı tuzaklar kurar. O yüzden Allah helak olan müşrikler için diyor ki Allah'ın tuzağından emin mi oldular diyor. Allah'ın tuzağından ancak zalimler emin olur diyor. Şimdi bakın şu topluma. İçine bizleri de katın O kadar haramı Masiyeti o kadar pisliği Allah'ın yasak ettiği her şeyi işliyorlar Herkes cennet bekliyor Herkes emin iman hiç gitmemiş Ne yapsa gitmez İstediği günah işlesin istediği haltı yesin İman ondan gitmiyor Niye zaten artıp eksilmiyor Tasdik ettin ya o kadar Ama ehli sünnetin ehli hadisin yanında böyle değil İman ne olur artar ve azalır Neyle artar İtaatle artar. Neyle azalır? Masiyetle azalır. Adam masiyet işliye işliye öyle bir duruma, öyle bir hale geliyor ki Allah Azze ve Celle'nin mekriyle, tuzağıyla karşı karşıya kalır. Allah'ın tuzağıyla karşı karşıya kalıyor. Allah da nasıl Mekkeli müşriklere tuzak kurdu? Onlar peygambere eza Allah Peygamberi onların içinden aldı Medine'ye gönderdi. Alın işte size tuzak. Tuzak olarak yeter. Onların aralarından... İlme Allah'a çağıran birini alması onlara tuzak olarak yeter. Neden kıyamet şerli insanların üzerine kopuyor ve neden Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah toplumdan ilmi nasıl kabzeder diyor? Aleyhissalatu vesselam alimleri almakla diyor. Çünkü Allah'ın şerrini arttıran bir toplumun nedir? İlmiyle amil alimleri aralarından çekip almasıdır. Allah'ın insanlara tuzağı budur. O yüzden korku ve ümit arasında Müslüman her zaman olması lazım. O yüzden Müslümanın Allah Azze ve Celle'den kendi eliyle kazandıklarından dolayı helakın, Allah Azze ve Celle'nin onu helaka sürüklemesinden korkması lazım. Mümin bu iki şey arasında olursa, iki makam arasında Allah'ın izniyle kurtuluşu erer. Aynı şekilde ölümü sırasında da, belirttiği gibi şeyhin, Rabbine karşı hüsnü zan yapması lazım. Ne demek hüsnü zan? İnşallah Allah bana merhamet edecek. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben kulumun zannı üzeriyim. Yani ölüm sekeratının mukaddimesi vardır. İnsan onu bilir. O geldiği andan itibaren kulun ne yapması lazım Rabbine hüsnü zan yapması lazım. Rabbim bana merhamet et. Sen bana rahmet edeceksin. Rabbim ben senin rahmetini istiyorum diye Allah'tan hüsnü zanla istemesi ve talep etmesi lazım ki Allah ona rahmet etsin. Çünkü Allah kulunun zanlı üzeredir. İnşallah Allah'ın izniyle hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz İnşallah Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu دَوَانَا اِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ Şimdi bir şey söyleyeyim kalkmadan, bir haftaya böyle olması...